1679, numaralı konu, Fudeyl bin Ubeyd'in duası, evet, Fudeyl bin Ubeyd şöyle dua ederdi, Ey Allah'ım, kaza ve kaderine razı olmayı, ölümden sonraki hayatın serinliğini, senin veçine bakmanın lezzetini, zarar vermeksizin, fitneye kapılmaksızın, sapıtmaksızın seninle konuşmanın şevkini senden istiyorum.